Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Atlas Göster'i takdim eder. İki Millet Yazan Ali Ünal Yayına hazırlayan İbrahim Sadri önce oku emriyle gelmişti. Ardından üç yıl kadar bir süreyle vahiy kesilmişti. Üç yıldan sonra ardı sıra gelen vahiy, Resul-ü Ekrem'e kendisine vahy edileni tebliğ etmesini merhale merhale emrediyordu. Önce en yakınlarını açmıştı Hazreti Resul-ü Hazreti Resul'e en yakınlarını Korkut emrinden sonra tevhidin tebliğinde İkinci merhaleyi işaret eden, sana emredileni açıkça bildir emri geldi. Artık bu emirle tevhidin kafa çatlatırcasına tebliğinin zamanı gelmiş oluyordu. Ant olsun Rabbine, hepsine soracağız yapmakta oldukları şeylerden. Artık sana emredileni açıkça bildir ve müşriklere aldırma. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. O Allah'ın yanında başka ilahlar edinenler bileceklerdir. Artık ayetler öylesine burucu ve her şeyi açıkça ortaya koyucu biçimde geliyordu. Mekke'nin müşrikleri ayaklarının altında bir şeylerin kaydığını fark ediyor. Peygamber onları öylesine korkutuyordu ki, sanki gök ansızın başlarına indirecek. Bilecekler Kesinlikle bileceklerdir. Can boğaza gelip de köprücük kemiğine dayandığı zaman bileceklerdir. Ayrılık vaktinin geldiğini sanıp, Bacakların birbirine dolaştığı zaman bileceklerdir. Bileceklerdir. Sura, üfürülüp de nefislerin çiftleştirildiği, Kadir güneşinin dürüldüğü, dağların yürütüldüğü, Gebe debelerin bile terk edildiği, Yabani hayvanların bir araya toplandığı ve denizlerin kaynaştırıldığı gün. Bileceklerdir, sura üfürülüp de nefislerin çiftleştirildiği, kabirlerin içlerinin dışa çıkarıldığı, Rablerine bölük bölük sevk edilen insanların neleri bırakıp neleri bırakmadıklarını anladıkları gün bileceklerdir. Hiçbir nefsin, hiçbir nefse vaatte bulunamayacağı, malın ve çocukların yarar sağlamayacağı, kişinin Kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçıp Yalnızca kendi başının derdine düşeceği gün. Kafirin, facirin, fasıkın, münafıkın ve günahkarın Oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini barındıran herkesi ve yeryüzünde bulunan tüm insanları Feda etmek isteyeceği gün. İnsanların Kitaplarının kendilerine verileceği, ve öncüler, kitapları sağlarından verilenler ve sollarından verilenler olmak üzere üç gruba ayrılacağı, buna göre de bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı gün, kafirlerin ağızlarına mühür vurulup da ellerinin ve ayaklarının yaptıklarına tanıklık edeceği gün bileceklerdir. Dileceklerdir onlar, her inatçı kafirin cehenneme atıldığı, müminlerin ise cennete konduğu gün. Müminler, Naim cennetlerinde, köşklerde ve koltuklar üzerinde karşı karşıya oturur ve Allah'a şükrederken, pak horilerin sunduğu içecekleri için, meyveleri yerlerken, bahçelerde, bağlarda ve havuz başlarında eyleşip, Selam sözleriyle karşılaşıp, kötü hiçbir söz duymaz ve nimetler içinde güzerken, kafirlerin cehennemde erilini sudan içip, sakkum ağacından yiyeceği ve karınlarına ateş dolduracağı ölümün kendilerine her yandan geldiği halde ölemeyecekleri ve Rabbimiz bizi buradan çıkar, tekrar günah işlersek zalimlerden oluruz diye hayıflanacaklar. Tat azabı. Sen güçlü ve şereflisin diye, kendileriyle alay edileceği gün, evet uzak değil, pek yakında bileceklerdir Artık Resul, peş peşe gelen Kur'an ayetleriyle müşrikleri korkutuyor, Onlara sürekli olarak cehennem azabını hatırlatıp iman ettikleri takdirde cennete konulacaklarını müjdeliyor ve bu ücret üzerine tebliğini sürdürüyor. Yeryüzünden gezin ve Allah yaratmaya nasıl başlamış görün. Bitişik haldeyken yeri ve gökleri ayıran, yeri iki günde yaratıp üstünden ağır baskılar koyan ve yerde gıdaları takdir edip duman halindeki göğe yönelen ve hem yere hem göğe işlerini vahyeden Allah'ın kudretini tanıyın. Arzı döşek, dağları direkler kılan, göğü yıldızlarla donatan, güneşi ısı ve ışık kaynağı, ayı ise nurlu yapan, sizi sudan var edip aşama aşama yaratan, babanızın belinde bir hiçken, ananızın rahmine bir su olarak atan, ondan bir çiğnem sonra etin üzerine kemik yerleştirip, belli bir süre sonra size can veren ve yeryüzüne getiren, yerde ve göklerde ne varsa hepsini hizmetinize sunan Allah var. Geceyi sizin için dinlenme, gündüzü ise geçim vakti kılan, sizi çift çift yaratıp, Eşlerinizde sizin için sükunet ve huzur var eden, size oğullar veren, mal veren, besleyen, barındıran, yeryüzünde belli bir süre yaşattıktan sonra öldüren bir Allah var. Hükmü tüm evreni kuşatan, sizin dışınızda her varlığın boyun eğdiği ve kendisine secde ve hamd ettiği bir Allah var. Dillerinizi ve renklerinizi farklı farklı kıldırın. Rızık konusunda da hepinizi farklı farklı kıldır. Gökten su indiriyor ve onu yerdeki kaynaklara aktar. Bu sudan renk renk ekinler, bağlar, bahçeler çıkar. Bunlardan yiyorsunuz. Görmüyor musunuz? Aynı topraktan çıktığı halde yediklerinizin tadı, kokusu ve rengi farklı farklı. Ekinler yeşeriyor, sararıyor, kuruyor ve içer Bunlardan da mı ibret alıyorsunuz? Bir Allah var, geceyle gündüzü birbiri peşi sıra getiren ve hiç bozulmadan, değişmeden yüzyıllardır geceden gündüzü, gündüzden geceyi, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarın. Bir Allah var, hayvanları at, katır ve merkebi bilmeniz ve yük taşımanız için yaratan, geceyi gündüzü, ayı ve yıldızları buyruğunuza veren, kendisinden taze et ve süs eşyası çıkarmanız, her türlü nimetlerinden yararlanmanız için denizi size boyun Gemilene Gemilere binip o denizde suları yara yara gidiyorsunuz. Allah, iki denizi birleştirmiş ama aralarına bir geçit koymuş da. Birbirlerine karışmayalım.